Bundan sonra dördüncü rükküne geçeriz. O da Resullara iman. Evet. Geçen beş derste kitapları anlattık, suhufları anlattık. Sonra iki derste Kur'an-ı Kerim'i anlattık. Diğer detaylarıyla. Kur'an-ı Kerim bütün nasıl indi, nasıl yazdırıldı hepsini anlattık elhamdülillah. Bugün en son kaldı ehli sünnet vel cemaat Kur'an-ı Kerim'e karşı duruşları, durumları ne olacak? Nedir? Yer üzerinde ne kadar fırka var ise en Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkan ehli sünnettir. Onun haricinde bütün fırkalar nedir? Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmamışlar. Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkan Sadece ehli Sünnet var. Onun haricendekiler hepsi ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmamışlar. Şimdi biz dedik ehli Sünnet karşısında ne var? Şia var. Şia nerededir? Bugün de İran'da, Irak'ta, Lübnan'da. Bugün de teknolojiye devrimi, internet devrimi var. Ciri'nin internette hiç bakın tarih boyunca Şialerden bir tane mukri bulur musunuz? Çok nadir. O da hobi için yaparlar. Ama bu yani kendi inançlarında yoktur. Kendi mezheplerinde Kur'an'a önem vermek yoktur. Çünkü onlar inanıyorlar Kur'an bozulmuş diyorlar. Abubakir Ömer Kur'an'ı değiştirmiştir. Radıyallahu anh. Onun için bütün fırkalar şia başta olarak Ehl-i sünnet haricinde hiç kimse Kur'an içerime önem vermez. Ehl-i sünnete gelirken Kur'an-ı Kerim'e okumasına, kiraatına, tecvidine, tefsirine, dersine, çocuklara ezbellettirmeye önem verir. Neden önem verir? Çünkü nübüvvetin varisidirler. Diğer fırkalar değiller işte. Delil? Bakın bugün de İran'da hiç verseniz bir tane kari var. Hiç duydunuz mu? Hiç böyle bir şey yoktur. Çok nadir var elinin sayısı kaderice. Irak'ta bile Şiiler'de karı yoktur. Birkaç tane var o da sanat diye kiraatı sanat yapmışlar. Makamla okumak sanatı girmişler. Böyle Allah rızası için böyle filan onu zahiren bilinmiyor. Tarihleri böyledir. İşte bugün bunun dersini yapacağız inşallah. Ehli Sünnet'in Kur'an-ı Kerim hakkında, Allah'ın kitabı hakkında duruşları, durumları, ne yaparlar, nasıl yapıyorlar. O paragraf arkadaş okusun tek tek açur ezaz inşallah. En sünnet ve cemaat Kur'an'ı öğretmeye, ezberlemeye, güzel bir sesle okumaya, okunduğu zaman huşu ile dinlemeye, ümmetin selefinin metoduna göre tefsir etmeye ve onun hükümleriyle amel etmeye çok önem verir. Ablalar şöyle buyurmaktadır. Sana bu bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Evet. Şimdi ehli sünnet Allah onlardan razı olsun. Çünkü onlar bizim imamlarımızdır. Ki biz de o kafilede inşallah gidiyoruz. Kim dört imamın peşine gidiyorsa bu ehli sünnettir. Kim dört imamın haricinde kendine bir imam seçmişse bize göre onun vay haline. Neden? Çünkü ümmet bu dört imam üzerine icma etmiştir. Bugüne kadar bütün ümmet 4 imamın hak yol olduğuna icma etmiştir. Bunların peşinde giden inşallah nübüvvetin mirası üzerinedir. Bunlar ne yaparlar ehli sünnet? Kur'an içerimi öğrenip öğrenme öğre, öğretimine önem verirler. Kendileri öğrenirler, bir de bu öğrenmeyi Nesil be nesil ne yaparlar aktarırlar. Nesil be nesil aktarıyorlar. Onun için ehli sünnet her zaman bakarsın her zamanda 1400 senedir her dönemde her şehirde her memlekette her köyde ehli sünnetin varisleri Kur'an içerimi gözlerinde taşıyorlar. Çocuklarına okutuyorlar. Sahabelerden bugüne kadar böyle gidiyor. Türkiye'yi alın. Türkiye'de bir zaman geldi Cumhuriyet'in başlarında yarısına kadar ellilere kadar Kur'an-ı bile Arapça yazılmasını bile yasakladılar. Okulları bile kapattılar. Kur'an kurslarını kapattılar. Medreseleri kapattılar. Kur'an yasak oldu. Azanı bile çevirdiler Türkçe'ye. Kur'an bitti mi? Bitmez. Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın kitabıdır. Allah sahip çıkar. Kapatanlar neredeler? Kendileriyle rabbileri hesap veriyorlar. Kur'an'ın varisleri nerede? Büyükünde elhamdülillah kaç milyon hafız var Türkiye'de. Yok mu? Var. A senede binlerce hafız çıkıyor. Kur'an kursu hadde hesabı yoktur. Bu neye delalet eder? Bu din Allah'ın dinidir. Bu dinle savaş açılmaz. Sovyetler Birliği Allah'ın dinine savaş açtı. Şu anda nerededir? Tarihin çöplüğünde. Amerika bu dine savaş açtı. Bak çöküş üzerinedir. İnşallah biz gitmeden bu dünyada çöküşünü de Allah bize yaşattırır. Tarihe baksan peygamberlerin dinine, İslam dinine kim savaş açmışsa yok olmaya mahkumdur. İşte bu da Allah'ın kitabıdır. Ehl-i sünnet Allah'ın kitabını her zaman sahip çıkmış, öğretiyor, öğreniyor ve öğretiyor. Bugüne kadar böyle gelmiştir ve kıyamata kadar da öyle gidecektir. Ne zaman Allah izin verdi yer üzerinde yok olsun o zaman iş biter. O zamana kadar Kur'an'a sahip çıkanlar olur. Az olur, çok olur ama olur. Her zaman olur. Bugün de bile her yerde Kur'an Telebeleri var. İslami uyanış. Bütün İslam aleminde bazı ülkeleri hale yasak kılmışlar. Ama genelde elde alsak elhamdülillah Kur'an her zaman ehli şünnet sünnet sayasında ne olmuş? Öğrenilmiş, öğretililmiş. Hafzına gelirken hafızlar sahabe zamanından Resulullah'ın ilk hafız Resulullah yetiştiriyor. Hocaları da Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabeler hocalık yapıyorlar. Ondan sonra tabi'inler, etiba'u tabi'inler bir kadar hıfız zincirleme böyle gidiyor. Dedik ki günde Türkiye'de senede binlerce hafızlar çıkıyor. Bütün İslam aleminde bir günde nereye geçen hafızlar var. Bu nedir? Allah'ın kitabını sahip çıkmakta. Sadece hıfız değil. Bir de ne var? Tecvidle okumaya. Kiraatının kaidelerine, kurallarına göre okumaya. Hem kiraatler var, on kiraat, yedi kiraat, hem harfler var, hem de tecrüb kurallarına göre Kur'an-ı Kerim ne oluyor? Kaybolmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Cibril aleyhisselamdan duyduğu duydu Kur'an-ı Kerim'i? Cibril aleyhisselam nasıl Rabbil Alemin'den ile duydu Kur'an-ı Kerim'i? Aynen bu şekilde bugün de okunuyor. Öyle ince bir matotla Kur'an-ı Kerim bir kadar devam ediyor. El Sünnet onları hem okudurlar, hem kurallarıyla okurlar, hem de en güzel seslileri, bugün onu devam ettiriyorlar. Güzel sesten Kur'an-ı Kerim'i okutuyorlar. Kur'an-ı Kerim Sünnet o kadar saygılıdır. Kur'an-ı Kerim'e, kendisine saygıları var. En güzel şekilde basarlar, en güzel şekilde muhafaza ederler, yüksek yere koyarlar, Rühleler yaparlar Kur'an-ı için, evde de her zaman saygı yere koyar. Ehli sünnet budur işte. Kur'an-ı Kerim'i duyduğunda saygıyla durar dinler Kur'an-ı Kerim'i. Ehli sünnet budur işte. Hatta ehli sünnetten Kur'an-ı Kerim'i duyduğunda ayetleri ehli sünnet teemmül eder, tefekkür eder, okununda ağlar. Gözyaşıyla. ister kalp ağlar, ister gözünün yaşıyla ağlar. Hatta öyle çok gayri-Arabi var, Arap olmayan, acem olan Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor ama duyduğunda ağlıyor. Biz bir gün Türkiye'de, çok Türk var, Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor. Ama okurken, okunurken, dinlerken ağlıyor. Ehli sünnet budur işte. Bunu başka fırkada göremez. Bir de neyine önemli bir ehli sünnet? Kur'an-ı Kerim'in hakkıyla tefsirine önem verir. Biz dedik geçen derste ehl Sünnet Kur'an'ı nasıl tefsir eder? Kur'an'ı Kur'an'la, Kur'an'ı Sünnet'ten, Kur'an'ı sahabelerin görüşüyle, Kur'an'ı kurallarıyla Arapça kurallarıyla he, imamların kurduğu ölçülerle e, kurallarla kaidelerle tefsir ederler. ile etmezler. Görüşle etmezler. Akıl ürünüyle etmezler. Ölçülere bağlıdılar. Çünkü bu Allah'ın çelemidir. Allah ne istemiş bunun bu çelemden Allah'ın istediğine göre anlarlar. Resulullah'tan nasıl gelmiş? Kur'an-ı Kerim'i böyle okurlar, böyle anlarlar. Ehli sünnet budur, farkı da budur. Ondan sonra bu anladıklarını amele dökerler. Ehli sünnetin kriterlerinde bu var. Şimdi bir de ne derçi? Hocam biz de Ehl-i Sünnet'iz ama bak Ehl-i Sünnet Türkiye'de Kur'an'dan amel etmiyor birçok. Evet. Sen Ehl-i Sünnet'e mensüpsün. Her mensubu olan Ehl-i Sünnet'i hakkıyla hak etmemiş bu ismi. Biz Ehl-i Sünnet hakkıyla kriterlerini uygulanlar imamlar ve imamların izinde giden ve imamlara tabi olanlardan bahsediyoruz. Sen sabaha kadar diye ben Ehl-i Sünnet'em Ehl-i sünneti canlandırma. Ehl-i sünnet değilsin. Hatta sabaha kadar de ben Müslümanım, İslam işaretlerini rükünlerini yerine getirmesen senin nere musulman? Kimlikten olmuyor. İddia ile olmuyor. Nedir dedik? Amelden oluyor. Allah subhanehu teala Sad suresinde 29. ayette ne diyor? Kitabun enzelnahu ileyke Mubarekun. Bu çitabı sene indirdik mübarek bir çitaptır. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an, hangi çitabı indi Muhammed İbni Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı Kerim'in. Indi. Sene indirdiğimiz Kur'an, çitap mübarek bir çitaptır. Mübarek nedir? Berekettir. Bunun her şeyi berekettir. Okuması ezberlemesi, dinlemesi, böyle Kur'an-ı Kerim'i aldın, böyle göz banyosu yaptın, Kur'an-ı Kerim ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına bakmak ibadettir. Her şeyi bereket. Kur'an-ı Kerim'i tut, oku, üzerine üfle, şifadır. Berekettir. Kur'an-ı Kerim'den ilaç var, bilirsiniz bir sürü hadis var. Üfleyeceksin Kur'an-ı üzerine, berekettir. Kur'an içeren bir evde oldu inanarak yok süs diye koyacaksın. İnanarak o evde bereket var. Bir Kur'an içeren bir evde okudu o evde bereket var. Şeytan o eve giremez. Ama haqqıyla okun yani, okunacak. Evet. İşte mübarektir. Sonra ne diyor Allah Teala? Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyedebberu ayatihi indirdik mübarektir. Yok mu mübarektir diye aldık bunu. Mübarektir diye koyduk. Aa bundan bereket gelir bize Kur'an-ı Kerim'in. E. Koyduk rafa. Süsledik. Güzel bir rehle aldık. Altın yıldızlı sürye kapladık. Kur'an-ı Kerim'i 8 renk bastık. Bunu da Kur'an-ı Kerim değil. Neyle mübarektir? Allah veriyor burada. Li tedebburu Ayetlerini tefekkür etsiler. Tedebbür nedir? Tefekkür, teemmül. allah Teala ne istiyor bu Kur'an-ı Kerim'den bizde? Bir mesajtır bu. allah Teala'nın mesajı allah Teala insanları yaratmış bir hedef için. Ona kulluk etsiler. Kulluk nasıl olur? Allah'ın emirlerine uyacaksın, yasaklarının önünde duracaksın. O kadar. Kur'an-ı Kerim'de budur işte. Bu mesajtır. Emir yasak o kadar başka bir şey yoktur. İşte diyor o emir yasakları tedbbül etçiler, uygulasılar. Onun için. O zaman bereket olur. Sonra ne diyor? وَلِيَ تَذَكَّرُوا اُلُو Akli olanlar, akıl sahibi olanlar, elbab, lüb, <gülüyor> insanın özü. Bir insanın özü nedir lübbülü? <gülüyor> Aklıdır. Her şey buradan çıkar. İşte aklı olanlar ne yaparlar? يَتَذَكَّرُ Onu araştırırlar. Onu ile amel ederler bu aklı olanlardır. Demek ki Allah Teala diyor ki kim dinine bağlanmış aklı var. Kim dinine bağlanmamış akılsızdır. İtirazın mı var mı Nureyyidni kardeş? İtirazın olsa diğer Allah Teala ayette ne diyor? Kim diyor? Allah'ın yolunu almış o nedir? Akıl sahibidir. Diyor çafirler Allah'ın emrini duyup amel etmeyenler he, ne cibidiler? Hayvanlar cibidir. Merkepler cibidir diyor. Belhum aval. Olardan daha dalalete düşenlerdir. Yani merkep, hayvan, aklı yoktur. O kadar Allah akıl vermiş ona yecer, yemesini bilir, çok almasını bilir. Bir de İnsan için yaratmış onu. İnsan ne iş yaptırsa ona yapar onu. O kadar aklı var. Hayvan yine aklına göre yapıyor. O kadar var, o kadarını da yapıyor. Hiç gördünüz mü bir eşek bir günde sahibine isyan etsin? Edemez. Hiç gördünüz bir inek sahibine isyan etsin? Edemez. Bir koyun etmez. Fıtratı gereği yapar. Ama insan oğlu isyan ediyor. Allah akıl vermiş, kullanmıyor. Onun için diyor. Merkepten daha dalalet sahibidir. Daha yolunu kaybetmiştir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. bu için Kur'an mübarek bir kitaptır. Ne mübarek olmuş? Ne zaman biz onu tedbbür etsek, onu ile amel edecek bu bizim için cennetin anahtarıdır. Ne zaman bunu sekiz renk bastık, yaldızlı bastık, süsledik, en saygılı yere koyduk, özel bir cam yaptık, bunu kristaldan bıraktık, ama bunu süs içi kullandık, o bizim üzerimize nedir? Vabaldir. Rahmet değil, mübarek değil, nikmettir. Hiccettir üzerimize. Ama ne zaman amel ettik? İster sarı çağıtlı, yırtlanmış bir mushafımız olsun, ama ameli önemlidir. Okuması önemlidir. Ben 10 tane mushafım var ya okumuyorsam, benim için ne ne bereket var bunun? Bereket yoktur. Onun üç selef alimleri demişler, vay haline o musulmanın Kur'an'ı evde toz tutar. Nedir? Yani refte terç olunur. Bayramdan bayrama münasebetten münasebete açılır. Halbuki Kur'an ürde en azından en zayıf müslüman cünde bir cüz okuması lazım ayda Kur'an'ı hatim yapacaksın. Bu nedir? Iman. Sahabeler bir kısmı, bir rücahte belki Kur'an-ı Kerim'i hatim eder, rivayetler var. Üç günde hatim yaparlar var. Nerede biz? Evet. Sabah akşam zikirlerinden aciziz. Felaknas okumaktan aciziz. Kim bizi aciz bırakıyor? Baş düşman. Okumayalım, bereketini almıyor. Diğer ayette Allah Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ onlara biz kitabı verdik. Kitap kime verildi bu arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim kime verildi? He? Hristiyanlara mı? Yahudilere mi? Atayislere mi? Komünistlere mi? Zındıklara mı? Kime verildi Kur'an-ı Kerim? He? Müslümanlara verildi. Müslüman insan bakarım Allah Teala burada sana şeyini gösteriyor. Kriterlerini gösteriyor. Diyor El-ladîne ataynâhumü'l-kitâbe onlara ki kitabı biz verdik. Gönderdik. Kim çi gönderdik Müslümanlar için? yetlunehu hakka tilavati onu hakkıyla tilavet ediyorlar yetlunehu hakka tilavati hakkıyla tilavet ediyorlar okuyorlar onu hakkıyla okumak nedir arkadaşlar biz dediği gibi ehli sünnet hakkıyla okur hakkıyla okumak nedir Arapçasını iyi maharec harfleri çıkartacaksın tecvide göre okuyacaksın güzel sesten okuyacaksın değil mi Budur. Bir de okuduğunu anlayıp amel edeceksin. O hakkıyla nedir? Sana patronun dedi, git bu işi yap. Evet dedin, yapacağım. Yapmadın. Niye yapmadın? E ben evet dedim, yaparım. Ama yapmadın. Ne olursa sınıfta kaldın. Çünkü yerine getirmedin. İtiraf etmen bu senin üzerine bir emirdir. Evet bu benim üzerime bir cörevdir. Ama o cörev'i yerine getirmedik senedir. Sınıfta kalmışsın. İşte onun için hakkıyla tilavet eden kimdir? Ehli sünnettir. Hakiki muminlerdir. Hakiki muminler de kimdir? Ehli sünnetin kriterlerine uyanlardır. Sonra ne diyor? Ta Tanıtıyor. Hakkıyla tilavet etmeyi allah Teala tanıtır. يُؤْمِنُونَ بِهِ ona iman ederler. Bu Kur'an'ı çerindir arkadaşlar. Hakkıyla tilaveti nedir? Bunu okuyorum, okuduğumu da anlıyorum. Allah ne diyor bize? Emre uy, yasakları önünde dur, çeyleme. Bu nedir? ile tilaveti. Bu ne? Kim önünde durar? Kim demiş ne? ne? ve saddakne. İnandık tasdik ettik sonra onu, onu ondan sonra ne, ne devreye girer semi'na ve eşittir itaat ettik işte onlar Allah Teala ne diyor yu'minune bi in. bak ne diyor ellezine ateynahu'l kitabe yatlunehu hakka tilaveti ulai ka yu'minun onlar hakkıyla tilavet edenler iman ediyorlar ona sonra rabbil alemin madalyonun diğer tarafını gösteriyor bize Şimdi burada sırat-ı cennetin kapsıdı, Cennetin kapısı açıldı. Bize içindeki nimetler göründü. Bir de madalyonlu bir tarafı nedir? Dünyanın sonunda kaç tarafta dünyanın sonucu var? İki. Biri cennet, diğeri nedir? Cehennem. Allah'a sığınır cehennemden. Ne diyor? Ve men yekfur bihi. Kim de Kur'an içerini inkar etse, küfür etse yani. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar ne yapmışlar? husranı oklamışlar. Bir tane ticarette gitse bütün şermayesini bütün şermayesini benim bir milyon liram var. Varım yokum bu ya da budur. Koydum bir ticarete ondan sonra elimde bütün var bir milyon tık diye gitti. Ben ne yaptım? En büyük kusranı okladım. Bitti hayatım kaydı diyorsun. Dünyanın ahire, ahir zamanda da içi son olduğu için bitti Artık ondan sonra ne ticaret yapabilirsin, ne şansın var. Bitti senin için. Böyüç kusuran budur. Kim? Kim Kur'an-ı Kerim'i inkar ederse. Kim inkar ediyor? Süsçün koyan eve inkar ediyor bunu. Amel edeceksin. Amel edeceksin. Kur'an-ı Kerim olmamış. Evet bu imandandır Kur'an-ı Kerim koymuşsun. E hiç tavrat koymamışsın. İncil koymamışsın. Ha? Yani de başka kitap koymamışsın. Sen Kur'an-ı Kerim'i koymuşsun ama o vabaldir üzerine, hiccettir üzerine. Nedir? Onu da amel edeceksin. Demek ki sen anlıyordun Kur'an-ı Kerim haktır, mübarek bir kitaptır ama amel etmiyordun onunla. Yarın sorguya çekilirsin. O tarafta öyle bir terazi var, hassas terazi, miskali zerreyi tertiyor. Bu ayette apaçıktır. Buradan ne çıkıyor? Biz dedik ki Ehl-i Sünnet onu öğrenir, öğretir, hakkıyla he? okur, amel eder, anlar onu. Bak Ehl-i Sünnet nereden alıyor kriterlerini? Sonra diğer ayette tabi bu Bakaraday'dır. Diğer ayette Tovba Suresi 122. ayette Kur'an-ı Kerim'i Ehl-i Sünnet dedik ne yapar? Onu okur, onuyla ile amel eder, fıkıh eder, Alimler yetişir, bu Kur'an içerinin ilmini tefsir yazarlar, aktarırlar ümmete. Bunda nereden çıkartıyor Allah'ın emrinden? Ne diyor Allah Subhanehu ve Teala? "Felâ ulâ neferu min kulli firqatin minhum tâifetun." Her bölüm Müslümanlardan, her yerde, her şehirde, her ülkede, her toplumda o toplumdan bir tâife Taife nedir? Azınlıktır her zaman. Azınlığa taife diyenler. Bir çoktan bir azınlığa, çok azınlığa elin sayısı kaderisine taife diyenler. Liyetefekkahû fid din. Diyor ki her toplumdan bir taife dinde fakih kılınır. Yani dinde alim olur, uzman olur. Allah Teala ne istiyorsa onu yap. Ne allah Teala bu mesajdan bize göndermiş? İşte bu emirlerdir, bu yasaklardır. Bu emirlerin hükümleri, fıkhı, datayını alimler bilir. Kur'an-ı Kerim'in dilinden alimler anlarlar. Eydir, bütün ümmet mükellef değil alim olsun. Bütün ümmet mükellef değil tacir olsun. Bütün ümmette mükellef değil mücahid olsun. Ne yaparlar? Birbirlerini tamamlarlar. Onun için bir taife azınlık mücelleftir dinde fakih olsular. Büyük alim olsun. Sahabe toplumunda da öyledir. Bütün sahabe fakih değildir, alim değildir. Alim sahabalar parmakların sayısı kadar iyicedir. Büyükleri derece derece en büyükleri parmak sayısı kadar iyicedir. İşte ayet ta bunu diyor. Sebebi nedir? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذِرُونَ Diyor ki, sebebi, o çarşıda çalışan, ilim talep eden, teknolojide çalışan, mücahid cihad eden ve Rabbılar döndüklerinde, bir hayat şartlarında, bir sorumla karşılığında, bir müşkületle dini çözüm istiyorsalar, kime dönsüler? dönsüler? O taifeye dönseler çi uzmandılar. Gördünüz mü? ehl Sünnet nasıl alim yetiştiriyor. Kur'an-ı Kerim'in elmini yetiştiriyor. Diğer ayette, A'raf suresinde diyor ki Allah subhanahu Teala: ta'ala وَاِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ Kur'an-ı Kerim okunanda okunurken فَاسْتَمِعُوا لَهُ ona, onu dinleyin. فَاسْتَمِعُوا Fa burada emirdir. فَاسْتَمِعُوا Lehu Ona emirdir. Eşitin, dinleyin. وَاَنْصِتُوا Bak değil sadece eşitin, ansıt. İnsat nedir? Susmak. Yani bütün sakinleşeceksin. İnsat edeceksin. Saygı göstereceksin. Nasıl cuma namazında İbam hutbaya çıkarırsan arkadaşına sus desen bile cuma gider, bozulur. Bu nedir? İnsattır. E, Kur'an okurken de insat edeceksin. Ne için? Cevabını veriyor allah Teala. Leallekum turhamun. Leallekum dedik ki Kur'an içerisinde Arapça'da anlamı nedir? Belki. Ama Kur'an-ı allah Teala nedir? Muhakkak ne olursunuz? Turhamun. Merhamete okurarsınız. Yani bizim görevimiz nedir? Kur'an-ı okunan okunanda kulağımızı verip dinleyip, tedabbür edip insat etmemiz lazım. Yok burada Kur'an-ı Kerim okuyoruz, biz de burada ticaret yapıyoruz, yani sohbet yapıyoruz, yani gıybet yapıyoruz. Bu nedir? Caiz değil, haramdır. Ne yapacağız? Dinleyeceğiz. O Allah'ın kelamıdır. Geldiği yerde biz dinlemek zorundayız onu. İnsat nedir? Budur işte. Ondan dolayı biz ne dedik? ehl sünnet onu dinler. Tilavet eder, hefz eder. onu dinler. Gördün mü kriterlerimiz? ehli sünnet. Neden ehli sünnet? Çünkü ehli hak diler. Bir diğer ayette Enfel surasında İçinde ayette ne diyor? Allah Subhânahu Teala müminleri vasf ediyor. Sifatlarından birisini anlatıyor. Yani ehli sünnet anlatıyor. Ne diyor? İnne mel mu'minuna. Mu'minler olardır ki. al izâ ıda zükr al kulubuhum. Allah Taala onlardır ki mü'minler Allah Taala zikronunda kalplerin olur. Hürperir. Titrer. Allah korkusundan. Bazen böyle kışın sağlık evde saldık. Hürper böyle canın çımsaşıyor. Aynen böyle hürper. Kalbin titrer. O titremek bazen yansır bedene bazen yansımaz. İçin titriyor böyle. Bazen öyle titrer ki konuşamazsın. Ne kadar korku o kadar yansıma. Sonra ne diyor? ki kel sünnetin sıfatını gösteriyor Rabbel Alemin. Şöyle ne diyor? Ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu Ayetleri onların üzerine okunurçan. Yani ayetleri dinlediklerinde Allah'ın ayetlerini Kur'an-ı Kerim okunurçan dinlediklerinde ne olur? Zadetun <gülüyor> iman. İmanları ne oluyor? Artıyor. Kimin iman artar? Hakkıyla dinleyip Allah'ın kelimesini anlayan. Sen bir adamdan çok korkuyorsun. Yani patrondur çalışıyorsun. Oturup sohbet ediyorsun. Patron sesini uzaktan duydun hemen kaçar çıkıp korkundan işin başına. Neden? Korktun patronundan. E Allah Teala yaratandır. Onun kelamını duyar ne yaparsın? He? İmanın artar. Çünkü tefekkür tedabbur ediyorsun. Sura ne diyor? Ve alâ rabbihim Bir sıfatları da sadece hakikiyle Allah'a tevekkül edenler. Her şeyi Allah'tan isterler. İşte bu Ehl-i Sünnet'in sıfatıdır. Gördük mü? Kriterleri Kur'an'dan nasıl almıştır? Bir diğer ayette Furkan surasında veldîne Yine müminlerin sıfatlarından Ehl-i Sünnet'in sıfatlarından وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ <gülüyor> Allah'ın ayetleri hatırlatır, hatırlatırında olara yani olara Allah Teala'nın ayetlerini bir tane okuyursana, hatırlatırırsana Kur'an-ı Kerim'e ayetlerini yani bir hata yaptın Allah'tan korktursana böyle diyor yani duy, duyurlar Allah'ın ayetlerini ne yapıyorlar, sıfatlarından nedir? لَمْ يَخُرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا Dür ki olar Allah'ın hayatlarını sanki nasıl çor, sahır, bir şeyi duymaz diye, vurdum duymaz diye geçer. Böyle değil sıfatları. Neye benzet Talat inanmayanları İnanmayanları çor ve sahır ve dilsiz gibi. Dilsiz ve Duymuyor. Engelli. Bu ne oldu? Sabaha kadar çağırsan onu duymaz. Vurdum duymazdır. Vurar gider. Ama el sünnet ondan değil. Filan dedin hemen döner bakarsın. Allah'ın ayeti hatırlandığında bu sıfatlarıdır. Onun için Allah'ın ayetlerini duyduğumuzda ne yapacağız? Kulağımızı vereceğiz. İşte ehl-i sünnetin kriterleri. Eydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَهُ Sizin en hayırlınız kimdir? Muminlerin en hayırlısı kimdir? He? Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani benim yanımda Firdo Saale'de bunlar var işte. Bunu demek istiyor değil mi? Kur'an'ı en hayırlınız. Müminler hepiniz müminsiniz. Hepiniz müminsiniz. en hayırlınız kimdir? Yani kıyamet gününde yanımda olan, meclisimde olan, firdawsu ala'da kimdir? Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Zaten öğrenemezsen öğretemezsin. Fakidü şey ile yu'ti. Bir şey benim olmasa cebimde sana veremem onu. Kur'an'ı öğreni öğre ilk önce öğrenirsin, sonra onu öğretirsin. Senin meşgaletin budur. Hayatın buna harcadın. Sen firdostasın. Hani <gülüyor> elleke ya ahi. Nedir Türkçe'si? Mut. Olsun. Yok. Sana mutlu olsun. Yani bu bu mertebe sana mutlu olsun. Bu kazandığın mertebe halal olsun sana. Bu da halkız değil. Neyden halal olsun? Neyden kazandın bunu? Kur'an'ı öğrendin, öğrettin. He Nedir? Bukhari Müslüm'de. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rivayeti. En hayırliniz Kur'an'ı öğrenip öğreten. E, ehli sünnet dedi Kur'an'ı sahaba döneminden bugüne kadar hem öğreniyorlar hem öğretiyorlar. Hiçbir grupta fırkada ne mutezilede ne akılcilerde kimse Kur'an'a önem vermez. Bugün Türkiye'de ne kadar gruplar var. Kim ehli sünnetin haricinde Kur'an'a önem veriyor? Hani nerede akılcılar, ilahiyetçilerin akılcıları hadis inkarcılar değil mi? Kim Kur'an'a sahip çıkırsa o ehli sünnettir. Evet. Bir de gelelim bakalım mübarek Resulumuz ki bu kitabın sahibidir. Kitap ona indi. Kitap hakkında ne diyor? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki bir Müslüm rivayetinde el mahiru bil Kur'an ma'a Kiramil berareti. Diyor Çin Kur'an'da mahirdir. Mahir nedir? Yani uzmanca okuyor. alimdir, Kiraatte icazet almıştır. Mahirdir. Tıkır tıkır okuyor Kur'an-ı Kerim'i Arapca gibi. Bu çimidendir diyor. Müjdesini verir Resulullah. Me'il kiramil berare. Kiramil Barara kimdir? Mükerrem Ebrar olan meleklerin yanındadılar. Onlar da neredediler? Fırdostadılar. Yani diyor. E i̇yidir. Bir de ne diyor? Yahu? Ya Resulallah ben Türk'üm, ben Farisiyim, ben Azeri'yim, ben Özbek'im, ben İngiliz'im, Kur'an sonradan Müslüman oldum, ben Fransız'ım. Okuyamıyorum Kur'an içeriğimi. E o da haklı. Sen yani Arap'sın, Arap ülkesinde. Yani çocukluktan baban koydu seni Kur'an kursuna. E ben sonradan hidayete vardım. Babam şuurlu değildi. Ne olacaktır? Bakın müjde geliyor. Yani hüccet yoktur. Hüccet kalkmış insanların üzerinde Müjde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor Hadisi Ve'l-lezi yekra'u Kur'an'a ve yetete''te'u <Sessizlik> fiyhi aleyhi و هو عليه شق له اجراني diyor ki o o Müslüman da Kur'an'ı okuyor ve yetet'a fihi ne diyor ta, ta ne diyor okuyor bakın ben okuyorum şimdi ta ta nasıldır ve ya kavmi la eselukum alayhi malen in ecri illa allahi bu nedir tata işte. Tekellüften okuyor. zordan hiceliye okuyor. E bizim bugün de Türklerin çok öyledir. He? Şimdi onlar abrârul kiram elberar eylendir. E bu tata bizim burada kaç kaç milyon hafızımız var Kur'an okuyan? 75 milyonu Desek elhamdülillah bir 3 milyonumuz var isak diğerleri çıkar diğer inanmayanları e burada kalır 50 60 şey var içinde inananlar var. Bunlar nasıl Kur'an okuyorlar? İşte böyle okuyorlar. Tetek Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim böyle okuyursa onun için zordur. E ben elhamdülillah okuyorum. Ve ya kavmi la eselukum aleyhi in ecri illa alallah. Allah. Gidiyorum. Yak gibi gidiyorum. Ama Ahmet kardeşim bir sayfa okurça boğazı kuruyor, başı ağrıyor. O bir sayfa okuyayım ben bir cüz okuyorum. Vehu Onun için o sayfa çok zordur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sayfa okuyunca ne oluyor? Başı şişiyor. Olsun ama oku. Şeytan yıldırmasın seni. Müjde geliyor. Ne diyor? Lehu Onun Onunca ecri var diyor. Ecri var. Yani sen kiram-ı bararın da yanında olursun. Ama bunu niyetle okuyacaksın. Bir Ecir nedir? Kur'an okuyorsun. Normal oku. İki Ecir o meşakkatin ecrini alıyorsun. Allahu Ekber. Bakın İslam dinine ne kadar bir nimettir. Bakın Kur'an ne kadar mübarek kitaptır. Onun için demeyin biz valla e, okuyamayız, ezberlemeyiz. 80 yaşında nineler var Kur'an ezberlemişler ki senede. Meşhur oldu bu. Evet. Diğer hadise bakarım. Şimdi okumayan, biz dedik ehl-i sünnet okur. Kalbinde Kur'an var. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin kalbinde Kur'an olmasa o bir metrük eve benzer. Nasıl bir villa, bir daire terç olunmuş, ha? terç olunmuş, kitlenmiş, senelerce terç olmuş. İçine girersin ne var? Ağlar var, toz var, toprak var. Diksinirsin, Müminin kalbinde Kur'an olmasa o metruk evcibidir. Ama bir müminin kalbinde Kur'an var ise o canlı evcibi pırıl pırıl 24 saat evi ev sahibi temizlediği her şeyi parlıyor onun gibisin. Orada yaşamak pek temiz havada halısına kadar mis gibi kokuyor aynen senin kalbin Resulullah sallallahu aleyhi ve selle'ye benzetiyor. Evet bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enteresan bir örnek veriyor. Tabi örnek vermek insan oğlunun en güzel anlama, anlamasına vesiledir. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok örnekler verir. Resulullah da aynı örnekler veriyor. Ne diyor? Meselü'l mü'mini allazi yakra'u'l Kur'ane meselü'l utrun ceti Rih rih'uha tayyibun ve ta'muha tayyib. Diyor ki: Bir mümin Kur'an okurken bir mümin Kur'an okuyan bir mümindir. İman sahibidir ama Kur'anla, Kur'an 24 saat onu ilendir. Yen yani hafzındadır, yeni yarı hafzında, yeni okuyor. Daimi Kur'anla dili ıslanmış neyle Kur'anla. Diyor o neye benzer bilir misiniz? Utrunca Utrunca nedir? Tam Türkçe karşılığını bilmiyorum. Unuttuk ona bakalım. Ama Utrunca bir meyvedir. Güzel bir meyvedir. Resulullah vazifedir onu. Koksu güzeldir, tadı güzeldir. Koksu çok güzeldir. Bir meyve kokusunu çok, pörtükel gibi alır. Koksu nedir kırdığında? Çok güzel portakal kokuyor. He? Tadını yiyorsun, çok tatlıdır, güzeldir. O meyve gibidir işte. Ne güzel değil mi? Hem kokusu güzel hem tadı güzel. Mümin ona benziyor. Sonra devam ediyor. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ اَلَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ Diyor ki bir müminde Kur'an okumuyorsa yani az okuyorsa, ihmal etmişse diyor bu aynen hurmaya benzer. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Mumin iman tadı var onda değil mi? Ama Kur'an olmadığı için fışkırmıyor koku. Ama mumin her zaman atrafına sırtlaması lazım. İman nürünü iman koksun. Sonra geliyor Resulullah devam ediyor. insanları bölüm bölüm. Dür ve methelil munafiki. Munafikki de örnek veriyor. Birinci mumin ikinci munafik. Ellezi yekra'u'l-Kur'an methelul reyhaneti RİHAHA TAYYÜBUN VETAĞMUHA MURRUN Diyor ki bir münafık Kur'an okuyor. Diyor o aynen rayhan gibidir. Rayhan var. Böyle yaprağına elini sürdün. Çok güzel kokar ama ağzına koydun. Çok nedir? Hı? Acıdır. Zehir gibidir. Diyor ona benzer. Bu nasıl oluyor münafık Kur'an okur? Bugün de çok var münafıklar. Parayı çıkıp Kur'an okuyurlar. Hı? Makam için Kur'an'ı okurlar, ses için Kur'an'ı okurlar. Para kazanmak için Kur'an okurlar, ticaret için Kur'an okurlar. Bunlar münafıktır. Evet okudukları çok güzeldir. O Rayhan gibidir. kokusu var ama tadı nedir? Alkam. Zehir gibidir. Sonra devam ediyor. Ve meselü'l münafiki allazi la yakra'u'l Kur'an kemeseli'l hamzalti, lesa leha rihün ve ta'muha murr. O münafık Kur'an okumaz da hiç. Tam munafık. Diyor o aynen neye benzer? Handal. Handal nedir? Ebu Cehil, Ebu Cehil kavunu. Karpuz. Ebu Cehil karpuzu. O ne demektir? Ebu Cehil o kadar şeydir, Allah düşmanıdır ki en acı şeyi Ebu Cehil'e benzetmişler. O öyledir de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ebu Cehil bu ümmetin Fır'ın. Ne demiş? Resulullah diyor o Ebu Cehil karpuzuna benzer Kokusu yoktur ama tadı da zehir gibidir. Ne güzel örnek vermiştik. Gördük mü? Neyi gördük? Kur'an-ı Kerim ne kadar berekettir. Kur'an-ı Kerim bir kalpte Kur'an-ı Kerim yokuysa o metruk ev gibidir. Harabe ev gibidir. Metrukte değil. Doğrusu hadiste geçtiği kel beytil harab. Harabe ev. Harabe evleri var, terk olunmuş, harab olmuş. Onun gibidir. Evet. Sonra meşhur Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Mâ edine. Mâ edine Allahu li şey'in mâ edine lin nebiyyi hasani's sâuti bil Kur'ân yecheru bihi." Bu da Bundan önceki Bukhari, Bukhari, Bukhari. Bu hadisler hepsi Bukhari, Müslim dediler. Diyor ki Allah Subhanahu ve teala bir nebiye izin verdi ki güzel sesle Kur'an'ı okusun ve eşittirsin. Yani nebilere şarkı çağırmak, şiir okumak nedir? caiz değil. Ama Kur'an okuyarak seslerini yükseltip insanlara duydursular. Heseni senin sauti güzel sesle. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men lem yeteghennâ bil-kur'âni feleyse minna." Kim Kur'an'ı tegennî ile okumasa tehenni nedir? Yani kiraatına göre Kur'an sesini güzelleştirmese. Yok tegennî müzik kurallarına göre. Hayır. Haşa. Müzik haramdır İslam'da kaideleri, kuralları, lahil şeyler, makamlar bunlar hepsi haramdır. Ama ne halaldır? Kur'an'ın makamı var ise özel, tecvidi, harfleri bir de sesini güzel edersin. Sesini güzelleştirirsin, buna teğenni derler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir rivayette pardon, Abdullah ibn-i Mes'ud mukri'lerin Resulullah diyor, isterseniz Kur'an'ı gazzantariye Şimdi inmiş gibi dinleyersiniz Abdullah bin i dinleyin diyor. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okurmuş. Hatta öyle güzel okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya i̇bn Mes'ud oku bana Kur'an'ı. İbn-i diyor dedim ya Resulallah. Kur'an sene indi. Ben nasıl sen okuyayım? Olsun dedi ya i̇bn Mes'ud. Ben istiyorum başkasından Allah'ın kelamını duyuyorum. Zaten Cibril'den duyur. Bir de insan duysun. Resulullah istiyor. Ashabından duysun. İki tane hoşnut oluyor. Bir, Allah'ın kelamini duyuyor yeni baştan. İki, ashabı aynen Allah'ın kelamini Resulullah gibi talaffuz ediyor, okuyor. Yani ben Risale'yi tebliğ ettim. Oradan da hoşnut oluyor. Değil mi? Evet. İbn-i Mesud diyor, ben de ne yaptım? Tamam. Nisa suresinden okudum onun için. Yetiştim bu ayete diyor. فَكَيْفَ اِذَا min مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَه۪يدٍ ve بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَه۪يدًا Bu ayete yetiştim. Ayetın anlamı nedir? فَكَيْفَ <gülüyor> O cünde nasıl bir cündür? Bütün ümmetten, bütün ümmetlerden üzerlerine bir şehit getiririz. Şahadet eder. Yani her ümmetin şehidi kimdir? Peygamber ve ona tabi olanlar. Şehitler. Birden Allah yolunda ölürken ne diyoruz buna? Şehit diyoruz. Yani bu kıyamet gününde şehadetlik eder. Niye öldün? Diğer işte onunla savaşırdım. Allah'ın diniyle savaş ediyordum. Ben de savaşıyordum. Onun için öldüm. Yani Allah Teala onu şahit kimi getirir? Sen bugün de hakim kimi şahit getirir? Kimi Bir güvenilir şahsı şah, şahit getirsin. Allah'ın mahkemesinde de kime güvenilir? Onu şahit tutar. Demek ki şehidin mertebesi onun için Allah indinde çok yüksektir. Allah Teala şehit seçiyor seni kıyamet gününde. Şahadete de gerek yoktur. Elin ayağın şehit eder. Ama adalet tecelli etsin kendi cinsinden de kıyamet günü canlı olarak hatta hiçbir daha kıpırdayamayasın. Her şey hicret üzerine var. Evet. Seni de buların üzerine şehit getirdik. Bunlar kimdir? Yani senin kavminin üzerine. Yani Kureyş, Mekke, Yarımada. Üzerine şehit getirdi Orada İbn-i Mesud dedi hemen mene dedi Resulullah imsik. Dur dedi. bırakader. Dur Döndüm baktım Resulullah'ın mübarek gözlerinden su akıyor, ağlıyor. İşte biz de ehl-i sünnet ne dedik? Kriterlerine nedir? Kur'an'ı eştirirken tedabbur ederler, ağlarlar. Tedabbur ederler, ağlarlar. Gördük mü nereden almışlar? İmamlarından almışlar. İşte biz de Kur'an'ı vurdum duymaz değil. Dinleyerek, anlayarak ağlarsın. Yoksa Kur'an'ı sabaha kadar dinle ağlamazsın. Adam bir şarkıcıyı dinliyor, yoksa da ağlıyor. Canına cületten parçalıyor. Elhamdülillah bir tanesi gitti kurtardık babalarından. Canına cületten parçalıyor. Neymiş bu? Ay i̇şte aşık vesaire anlıyor demek ki. Değil mi şeytan anlatıyor onu. Ama Allah'ın kelamını duyarken o çok güzel okuyor sesi bu hikaye. Anlayan adam ne olur? Kalbi hülper. Gözü ağlar. Bak imamımız işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anladım? Hazret Ömer diyor ki Resulullah'tan duydum ki dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnellaha yirfau bihaza'l kitabi aqwamen ve yadh'u bihi aharine. Bu kitaplan dedi bir kısım kavmi yüceltir o bir kısmı kavmi da yerin dibine sokar. Kim Ayar kimdir? Balans nedir tabir caiz ise ölçü nedir? Kur'an-ı Kerimdir. Kur'an-ı Kerim kimi yüceltir? İman edip amel eden ehli sünneti yüceltir. Kim aşağıya atar? İnkar eden ehl-i bid'atı aşağıya götür. Gördük mü nasıl? İşte bu da Kur'an'dır. Kur'an-ı bir özelliği de var. Mübarek kitap ya dedik ya dersin öncesinde. Bir özelliği de var. Kur'an şefaatçi gelir. Allah Allah. Yani şefaat dedik biz biliriz. Melekler şefaat eder, peygamberler şefaat eder. Annem, baban Muminler, ehli cennet, günahçılar için şefaat eder. Bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Nasıl şefaat eder? E mübarek kitaptır. Kıyamet gününde sana şefaat eder. Ne diye? Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El-Kur'an şafi'un muşfi'un. Kur'an şefaatçidir. Ma حَامِلٌ مُصَدِّقٍ مَنْ جَعَلَهُ اِمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفُهُ خَلْفَ ذَهْرِهِ سَاقَهُ اِلَى الْنَارِ Dür ki Kur'an şefaatçidir kıyamet gününde. Kim onu kendisine imam kıldı, önder kıldı, onu cennete götürür. Kim onu arkasına bıraktı, Kur'an'ı vurdum duymazdan geldi, Kur'an'ı dinlemedi, onu cehenneme götürür. İşte Hazret Ömer'in biraz önceki hadisi. Bir kısmını kaldırır, bir kısmını yerin dibine sokar. Bir diğer hadiste Bukhari'da, Tirmizi'de diyor ki: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة". İki tane amel var sadece. Kıyamet gününde şefaat eder. Geride etmez kimse. Kur'an ve oruç. oruç. da büyük ibadettir. Sen, senden Allah'ın arasındadır. Gizli bir ibadettir. Onun için oruç hakkında Allah Teala diyor bütün amel oruçta kuldundur ama bu benimdir diyor oruç. Çünkü sen ben size oruçluyum diye rol yapabilirim. Ama gidip oradan da ben orucum bozabilirim ama bunu çimen çimen rol yapamazsın Allah Teala. Sadece Allah bilir bunu. Onun için diyor ki Oruc diyor. Ey Rabbim diyor. Ben onun şehvetini yemekten, içmekten, şehvetten alıkoydum. şahitlik giderim. Onun için beni şefaat kıl ona. Sahibine diyor. Kur'an da diyor. Ve yekulul Kur'an Burada çok önemli bir mesele var. Kur'an diyor ki Kıyamet günde Rabbil Alemine seslenir lenatu nouman nouma billeyli Kur'an diyor ki geceleri onu bırakmadım uyusun beni okumakla meşgulüydür. Onun için şefaatçi kıl beni ya Rabbi. O da diyor her de şefaatçi olur. Anlatabildim mi? Bak gece o Kur'an el fecri. Fecir Kur'anı. Gece Kur'anı nedir? Şahitli. İşte budur şehadet. Hem şahit hem şefaat. Ondan önce de biz dedik ki Kur'an içelim öyle bereçettir okuması her harfi nedir? He? Ha? Kaç hasenedir? On hasenedir. Dür men kara harfen min kitabillahi fe bihi hasene. Kim Allah'ın kitabından bir harf okusa bir hasenesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vel hasanetu bi'ashri Bir hasanede 10 mislidir. La aqulu alif lam, mim harf. Demiyorum alif lam mim bu bir harftir. Hayır. Velakin elif harfun Elif bir harftir. Ve lam Lam bir harftir ve mim harf. Mim bir harftir. Çim'ları okusa ha? on. Yani elif lam mim dedim 30 hasenadır. Ne böyle nimettir ya? Bir sayfa kaç katersen alırsın. Neredesin? Sınıfta kaldın. Neden? Şeytan var başta. Evet, işte ehli sünnet Kur'an hakkında görüşleri budur. Bir de ehli sünnet gelelim özetleyerek alimlerimiz kriterler kurmuştur. Kur'an içeriğim tilaveti adabı hakkında. Onu da kısaca bir zikredelim. Dersimizi de burada bitiririz. Alimler Şeriat'ten, Resulullah'tan, Ashab-ı Kiram'dan, bütününden Adab-ı Tilavah. Tilavet adabını ne yapmışlar? Özetlemişler. Bununla da ilgili en güzel kitap, çimin kitabıdır? Ee, İmam Nevevi'nin kitabıdır. et kitabı. Çok güzeldir bu konuda. Vesaire kitapları var. Diyor ki, birinci Kur'an-ı Kerim'i ne okuyacaksın Kur'an-ı Kerim'i? Ben aldım Kur'an-ı Kerim'i. Önce her ibadete geldiğim gibi ihlas olacaktır. İhlas nedir? Niyet. Niyet nedir? Allah'ı içe okuyor. Ne içe okuyorum? Ecir alın Allah rızasını kazanmak için. Bu birdir. İhlasla okuyacaksın. Yani riya sıfır riya. Riya olmaması lazım. Gösteriş olmaması lazım. Para olmaması lazım. Ben okuyurum, bana para versler. Kaydediyorum. he Mukri deyseler, sefilanın sesi güzeldir deyseler değil. Ben okuyorum bunu, Kur'an-ı Kerim'i ne için? Allah rızası için. Bu bir şarttır. Bütün ibadette bu şarttır. İkinci taharet. İki taharet var. Bir büyük, bir küçük. Büyük, cenab usul ebdesi olan bunu Kur'an-ı Kerim okuması nedir? Caiz değil. Hiçbir şekilde caiz değil. Kur'an ve 3 abdes şey eee ihtiyacı olan Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Kadın hayızlı oldu, nifaslı oldu Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Bu bir taharet, tahir olacaksın. 2 abdestli olacaksın. Abdest tahareti nedir? He? Abdest tahareti şarttır. Abdest Tehareti, Kur'an'ı ebdesli okuyacaksın. Bir de yerin tehareti. Mekan. Olmaz sen gidip tuvaletin yanında Kur'an'ın içerimi okuyacaksın. Olmaz gidip bir burada içki satıyorlar sen gidip orada Kur'an'ın içerimi okuyacaksın. O yer temiz olması lazım. Ben burada Kur'an okuyayım orada müzik çalıyorlar. O yer temiz olması lazım. Ağzın temiz olması lazım. Ağız temizlemesi nasıl olur? E Yok ağzın leş gibi kokuyor. Ebdes nedir? Üç kere ağzını galgala yapıyorsun, temizliyorsun. Mazmaza. Nedir? Sivaktan temizleyeceksin. Onun için alimler diyorlar, Kur'an'ı okumadan önce sünnettir misvak çekmek. Kur'an'ı okumadan önce ağzını, yerini, bedenini, elbiseni, hepsini temizleyeceksin. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurca bunu yapardı. Ebdese gelirken ebdest tehareti evledir, şart değil. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirim ama daha evledir ebdest okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'i ebdestli dediğiniz racih olan tutabilirsin kılıfından ama yazılarına ebdestsiz elini süremez. Bu da nedir? Zarurette, adet haline getirmemek şartıyla. Ama asıl olan Kur'an-ı okumaya geldin ebdestli geleceksin. Bu tahare meselesidir. Üçüncü mesele kible meselesi. Kur'an-ı Kerim'i okurken evledir, afzaldır. Nedir? Kibleye yönetirsin. Asıl budur. Ben Kur'an'ı okurken yüzümü kibleye çeviririm. Kibleye doğru Kur'an-ı Kerim'i okurum. Ama mecburum, okuyamıyorum, yerim böyle müsaade ediyor bana. Oturursun böyledir. Bunun bir mahsur yoktur. Ama asıl Kur'an okuyorsun. Zaten Kur'an asıl nerede okunur? Camide oturup okursun, Kibleye yönetirmişsin. Evde oturmuşsun. Seni ne, ne engel ediyor? Üzünü kibleye çevir, okursun. Ha otobiste Kur'an okuyorsun. Otobüs kiblenin tersine gidiyor. Yan yanına gidiyor. Burada bir mahsur yoktur. Asıl olan nedir? Kibleye yönelip, yönelip okumaktır. Afzaldır bu. Bunlar nedir? adabındendir. Bir kısmı bu adeplerde şarttır, bir kısmı müstahaptır, bir kısmı evledir. Evet. Dördüncü, Kur'an-ı okumadan önce istiaza getirmek lazım. O da nedir? أعوذ بالله من Ayette geçtiği gibi. Kur'an okurken istiaza getirmek nedir? Adabındendir. أعوذ بالله السميع البصير El, el min eşşeytanir recim. E'ûzu billâhi's semîi'il basîr min şerrî şeytânir recîm. Birkaç tane çeşidi var. en düzüde e'ûzu billâhi mineş Bunu da diyebilirsin. Hadiste birkaç rivayet gelmiştir. Sonra istiaza okunması Kur'an'a başlamadan önce çi namazda da bu var. iftitah duasından önce pardon sonra avul billahimle şeytanı recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin. Racih olan 1. ric'a okudun ondan sonra okumaya gerek yoktur. Sadece besmeleyle başlarsın. Bazı alimler demişler her üç adet bunu yaparsın. Racih olan gerek yoktur. 5. mesele her suranın başında Tevbe surası hariç Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak adabındandır. Fatiha'da hariç, Fatiha'da besmele ayettir. Diğer suralarda ayet değil. Nedir? Sünnettir, evledir. Kur'an-ı Kerim'e başladın, her suranın başında Bismillahirrahmanirrahim deriz. İyidir ben surayı yarıda bitirdim. Kapattım, bir saat sonra geldim. Yarın geldim, aynen kaldığım yerden başlayacağım. Orada besmele demeye gerek yoktur. Ne var? Nereden başlıyorsan billahi ayete başlarsın. Çünkü besmeleyi sen demişsin suranın öncesinde. Ha desen ne olur? Bir şey olmaz. O da olur o da olur. Ama evli olan Resulullah'ın yaptığı besmele imiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaparmış? A'udu billahi bin şeytan racim dermiş. Evet. Bu beşinci Altıncı, Kur'an'ı okurken acele okumayacaksın. Tertilden okuyacaksın. Tertil nedir? Şöyledir. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin, na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdina's-sırâta'l-mustakîm, Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, Gayril mağdubi aleyhim ve'l dallin. Bu tertildir. Hızlı okumak, harfleri çiğnemek, yutmak sünnete aykırıdır. Bazı bazı yerde vabal olur. Ne gibi? Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim malikiyevmiddin. Ye'ke na'budu ve'ya'ke nesta'in. Böyle gidiyor. Bu nedir? Sünnetten değil. Teenni ile okuyacaksın ayetleri harfleri çıkartarak her ayetin sonunda duracaksın. Onun için imam bile Resulullah nasıl okurdur ben okuduğum gibi. Elhamdülillahi rabbil alamin namazda bile. Errahmanur Rahim. Cem'ül Sure ile mesela. Vedduhâ vel leyl izâ seca. Ma wad'aka rabbuka ve mâ qala. Her ayetin başında durarmış. Yok böyle okumaz iş. rabbuka qala min gidiyor. Sanki haşa Kur'an'dan böyle basmış Gaza gidiyor. Hüner değil bu. Sünnettendir. Bir bir ayetlerin başında duracaksın. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Evet, yedincisi. Kur'an-ı Kerim'i okuyurcan sünnettendir Resullah da Hangi rahmet ayeti geldi, orada ne yapacaksın? Rahmeti kendine dua edeceksin. Mesela cennetin nimetini okursun, Ya Rabbi beni bu cennetin nimetinden, babalarımı, musulmanları mahrum etme. Azap ayetleri geldi. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurup dersin. Bu korkunç ayetlerde Allah'a sığınursun, ataşta filan da. Ama bunu namazda da Resulullah yaparmış, ferz hariç. Ferze olmaz bu. Ferzde bu olmaz. Ama sünnet kılıyorsun, okudun, evet durarsın. Resulullah sünnetlerde, gece namazlarında özellikle öyle bir korkunç ayet gelseydi durardı, Ya Rabbi dua ederdi, ben, bizi bu ayetten, bu yerden kuru, bizi uzak et. Babalarımızı, bütün müminleri, he? yani bütün müminleri, Müslümanları cennetten mahrum etme, bu nimetten mahrum etme, dermiş. Biz de bunu dememiz lazım. İster düz Kur'an-ı Kerim okurken, ister sünnet namazlarında oldukça. Ama ferzde bunlar olmaz, zaiz değil. Evet. Sekizinci, bir de pardon yedinci de tesbih ayeti geldi. Aynen tesbih edecektir. Bir şey oldu, Sübhanallah diyecektir. Yusebbihune lillah. Tesbih eder diyor melekler. Mesela, sen de Sübhanallah dersin. Sücde ayeti geldi, sücde yapacaksın. Yok, vurdum duymaz geçeceksin. Hayır, yapacaksın. Evet. Evet. Sekizinci, okumada yokla ubali okursun. Nasıl yerini temizledin, zihnini de temizleyeceksin. Bütün şeyden uzak duracaksın. Kuşu, sekinet içinde Allah'ın kelamidir, bu kitabıdır, elinde tutmuşsun, kelamidir okuyorsun. Yani Allah Teala bu kelami kendi mübarek, Allah Teala lafz etmiş bunu. Sen de ne yapacaksın? Bu kelemi Allah'ın kelemini lafz ediyorsun. Ne yapacaksın? Bu mübarek kelemi Allah'ın, Allah'a yaratana layık olacak şekilde kalbin huşu içinde çıkartacaksın. Talafuz edeceksin. Böyle okuyacaksın. Kalbin zihnin bazen insanı geliyor namazda bile okuyorsun suranın sonuna yetiştin ahbını nasıl okudum? Bazen imam okuyor. Ne okudu bilmiyorsun imam. Zembil surayı. Bu nedir? Bu bir mümine yakışmaz. Hele bir ehl sünnet adayına hiç yakışmaz. ehl sünnet adayı Resulullah'ın peşinden gidendir. Resulullah onun imamıysa bunu zihin huzuruyla, sekinetle dinler. 9. okuma asıl olan Kur'an içerimi dedik, kriterlerine göre okuyacaksın. Tecvidle, harif mehrecleriyle okuyacaksın. Asıl olan budur Kur'an içerisinde. Ama sen asla doğru öğrenmeye doğru gidiyorsun. Bu arada da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisinde dediğiniz gibi teteatü yapıyorsun. Nedir o teteatü dedik? Böyle hicelerle okuyorsun, zorlanıyorsun. İki ecrin var senin. Ama o değil ki ben iki ecrin var öyle kalayım. Hayır. Sen bu arada iki ecrin var. Ama ben Tedbiri bıraktım öğrenmiyorum daha madem ki var. Hayır ki ecrimde, her ki de mahrum olursun. Niyet? Elinden geldiği hederdi. Tecvid kurallarıyla harfin çıkışlarıyla güzel sesle okuyacaksın. Kur'an-ı Kerim 10. adabinden okurken, he kesmezsin Kur'an-ı Kerim'i. Okursan keser. Çok önemli bir şeyin oldu. Ayeti durarsın, tespit edersin Gidersin işini bitirsin ya konuşursun. Döndüğünde eğer kısa zamanda döndü devam edeceksin. Araya çok kelam girdi. Bir de döndüğünde euzubillahimineşşeytanirracim kaldığın yerden devam edersin. Boş yere yapmazsın. Ben burada Kur'an okuyorum Ya şey git onu kaldır oradan. Dikkat ele onu yapın. Bu Allah'ın kelamına saygısızlıktır. caiz değil. Vakardan okuyacaksın dedik. Kesmezsin. Bir de bir de Kur'an-ı Kerim sesle okuyor. Sen ne diyorsun? Allah ne güzel sesi var. Maşallah maşallah. Bunlar da caiz değil. Ki bu misil karilerinde çok görürüz bunu. Bunlar caiz değil. Tam tersine seni galeye almıyor. Yani cületçiler gibi olmayalım. Okuyor Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel ses ne kadar anlamını anlıyorsan o kadar sükunet olması lazım senin ağlamakla bunu ifade edeceksin. Allah Allah maşallah bunlar sen bunu ile Boşaltıyorsun için o da cületten boşaltıyor. Çiniz de aynen yolda hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Ehlü Sünnet böyle yapmamış, yapmaz da. Evet. 11 her zaman Kur'anı ne yapacaksın, virdin olacaktır. <gülüyor> Virciz Müslüman olmaz. Her Müslümanın dedik, harabe ev gibi olur. Kalbi. Eğer her gün Kur'an'ı olmasa, her gün en azından bir cüz okuyacaksın. Cüz okuyacaksın, kalbin harabadan çıksın, canlı bir ev olsun. Yoksa harabaya döner. Resulullah'ın salatı salatının dediği gibi. Ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Her zaman okursun. Okumasan unutursun. Ezberin bile vurd etmesen, devam etmesen unutursun. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde senden şikayetçi olmasın. Beni aldı, refin üzerinde bıraktı demesin. Nasıl sana şefaat eder? Seni aynen kıyamatta öyle şikayet eder Kur'an-ı Kerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkacaksın. Süs için değil, sekiz renk yaldızlı basmak için değil, okumak için alacaksın. İster gazete kağıdına basılsın. Evet saygıdan değil ama fakir ülke olsun. Hedef bu değil, hedef okunmasıdır. Evet, bir günde teknolojiye yayıldı. Evet, biz de Kur'an-ı Kerim'i güzel basarız. Ama bunu da ölçülerinde basarız. Süsü de şer'i ölçülerden çıkartmalarız. Bugün de maalesef süsü önem veriyorlar ama özelliğinde Kur'an'ın aslını unutuyorlar. En 12 diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okurken yüksek bir yerde tutmak Adeptendir. Onu için elhamdülillah. Müslümanlar hepsi bu konuda belki gerek yoktur. Rihleler var. Adeptendir. Kur'an-ı Kerim'i güzel bir yerde okudun. Eydir benim elimde rihle yoktur. Masanın üzerine koydum. Bu adeptendir değil mi? Adeptendir. Çünkü bu masanın üzeri ihanet yeri değil. Anlatabildim mi? Böyle tuttum okudum. Bu saygıdandır. Böyle tuttum okudum. Bu bir mahsuru yoktur. Ama öyle okuyacağım ki adep bozulmasın. Anlatabildim mi? Yani ben yerde oturmuşum, kuran içeriğini yere bıraktım, okudum. Bu nedir? Adepten değil. Deriz bu saygısızlıktır. Yere bıraktın Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü yere bıraktın, bir tane geçer bilmez, ayağından olur. Yani sonuçta bu bir Allah'ın kelamına yakın. Bireci yüksekte tutacaksın. Onun için bu rihle meseleleri çıkmıştır. Bu da güzeldi. Ama adeptendir okumak. Eydir ben okurken kuran içerimi yoruldum. Belim ağrdı. Yaslanıp okusam böyle bir mahsuru yoktu. Böyle böyle yapsam bir mahsuru yoktur. Eğer bu saygısızlığa delalet değilse. Ha ben yap okumak istiyorum ama belim böyle ağrıyor ki okuyamıyorum. Ama yan gelsem bir saat daha okuyacağım. Böyle yan geldim. Yattım. Çek yatın üzerinde. Yatağın üzerinde bir mahsuru yoktu. Sırt üzerine yattım. Böyle okudum. Bir mahsuru yoktu. Ama bunlar... İstisnadır, asıl değil. Asıl kıbleye doğru evdesin lan oturup okuyacaksın. Olar nedir? İstisnadır. Ne kopardırsak şeytanından çardır. Nasıl şeytan bizden ne kopardıça çardır? Şeytan gelir ya belin ağırdı. okuma dinlen sonra okursun. Sen aldı bir şeyden meşgul eder seni bitirdi işin. Ama bizden ne kopardıça ondan çardır bizim için. Ne yapacağız? Yorulduk uzanacağız, yaslanacağız, okuyacağız. Ama saygısızlık. Adabini aşmamamız lazım. Evet, bu da Kur'an-ı Kerim ilgili adabı okumasından ilgilidir. Allah hepimize Kur'an-ı ehli ehl-i sünnetin kriterleriyle öğrenip, öğreten hakkıyla işiten, hakkıyla anlayan hakkıyla e, onuyla ile amel edenlerden, edenlerden adabıyla onu taşıyanlardan bizi eylesin. Bizi ve bizden gelen sonra torunlarımızı, bütün nesillerimizi ve bütün Müslümanları Kur'an'a sahip çıkanlardan eylesin. Kur'an bize şefaatçi olsun kıyamet gününde bizden şikayetçi olanlardan eylemesin Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salat ve selamu ala seyyidin mursalin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.